Biraz önce sözünü ettiğimiz gibi konuğumuz var, İrfan Aktan, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, e, iletişim yayınlarından da bir kitabınız var, Naze, Bir Göçüş Öyküsü, bir de Zehir ve Zehir diye bir kitap daha var. O da Dipnot yayınlarından çıkmıştı ama pek çok gazetede editörlük, yazarlık, muhabirlik yaptığınızı, makale ve söyleşiler yaptığınızı da biliyoruz. Evet. Express dergisinde de bir e, halen de ekspres dergisindesiniz değil mi? Evet. Express ve Nün, aktüel dergilerinde. Evet. Fakat şimdi bizim asıl bu gazetecilik faaliyetleri değil de bu bir yarın da görülecek olan bir casiste yarın Hı. olacak olan bir davayla karar in, duruşması karar yarınki. Duruşma. Evet. Ee, evet. Siz anlattınız. <gülüyor> Aslında bu sadece benim başıma gelen bir olay değil. Son zamanlarda gazetecilere yönelik artan bir yargılama konusu, örgüt propagandası, basın yayın yoluyla örgüt evet. propagandası yapmaktan pek çok gazeteci yargılanıyor. Sanırım Vedat Kurşun dışında yani Azadiye Velat'ta 166 yıl, Ceza alan Vedat Kurşun dışında e, karara bağlanacak bir e, karara bağlanacak olan ilk veya ikinci dava bizim olacak yarınki. Yanılıyor olabilirim ama e, bildiğim kadarıyla mesela Hakan Tamaz'ın davası dün e, görüldü, ertelendi. Evet. Milliyet'ten Namık Durukan, Radikal'den Rıfat Başaran e, hala yargılanıyor. Onların davaları sonuçlanmış değil. E, fakat mevzu şu, yani bu aslında e, hakikaten gerçeğe tekabül eden e, bir soruşturma biçimi değil. Çünkü e, hem benim hem diğer arkadaşların haberlerine baktığımızda örgütü öven ya da şiddeti öven hiçbir unsura rastlayamazsınız. Sadece... Beşen Birkan'ın gerekliliğini yerine getirmiş arkadaşlar ve ben. Beşen Birkan demekle yani nerede, ne zaman, nasıl, kim tarafından. Ve neden? Neden evet. oldu? Yani zaten bu sorulara yanıt vermeyen bir metni haber olarak yayınlamak mümkün değil. Nerede ve nasıl, niçin, bütün bu unsurları tamamlayabilmek için elbette <gülüyor> zaman zaman. Örgütün de yaptığı açıklamalara, tehditlere, hatta eylemlere e, e, referans göstermek bir mecburiyet. Bizim mesela Express'te yargılanma sebebimiz iki tane sıradan militanla yaptığımız bir görüşme ve örgütün şu anda Beyoğlu'nda herhangi bir kitap evinde bulabileceğiniz bir yayın organından e, tek paragraflık alıntı. Şimdi biz örgüt propagandası yapmaktan yargılanıyoruz ama yazıyı okuduğunuzda örgütün pek hoşlanabileceği bir içerik yok. Çünkü orada o dönemde örgütün tırnak içinde resmi açıklaması barış e, talebiydi ve eylemsizlik kararıydı. Oysa biz o makalede aslında bunun böyle olmadığını çünkü örgütte farklı eğilimlerin de mevcut olduğunu hı hı. söylüyoruz. E, ayrıca... E, benim görüştüğüm o iki militan muhtemelen örgüt kararı olsaydı konuşturulmazdı yani pek örgütün hoşuna gidecek şeyler söylemiyorlar o kadar büyük laflarda değil biri diyor ki ben benim dağa çıkma sebebim işte şudur biz şu şu şu meseleler halledilmedikçe dağdan inmeyiz bana göre diyor tek çözüm yolu işte silahtır. Şimdi bunu bir örgüt militanı söylüyor olabilir ve ben makalemde bunu bir şey olarak kullanabilirim. Bir motif olarak kullanabilirim. Dünyanın her yerinde gazeteciler böyle yapar. Bırakın bunu mesela Rıfat Başaran radikalden Emine Aynayla söyleşi yaptığı için yargılanıyor. Yani bir milletvekilinin açıklamalarını yayınladığı için yargılanıyor ...durum hakikaten... ...çok iç karartıcı. Evet. Yani burada... ...biz derken siz yazı işleri müdürlüğü... ...sorumlu yazı işleri müdürü olan... Express dergisinin Merve Erol'la... ...birlikte. Evet. Yani onu... benim hakkımda... ...7'ye 2'den... ...Terörle Mücadele Kanunu... kanunu ...7'ye 2'den... ...1 yıldan 5 yıla hapis... ...isteniyor. Merve'den de... ...20 bin lira... ...para cezası talep ediliyor. Biz açıkçası... ceza almayacağımızı umuyoruz. Ee, yani eğer böyle eğer ceza alırsak e, Türkiye'de bu meselede bu konuda artık gazetecilerin doğru ve objektif haber yapma e, ortamının yok olduğu anlamına gelecektir. Evet. Çünkü bu şu demektir artık örgütün hiçbir açıklamasına yer veremeyeceğimiz ve örgütü değerlendiremeyeceğimiz anlamına gelir. Oysa Ne olup bittiğini anlamak için ve anlatabilmek için okurlara biz çeşitli alıntılar yapmak zorundayız, röportajlar yapmak zorundayız. Evet, konumuz basın özgürlüğü yani yine döne döne geldiğimiz evet. en temel demokrasinin gelişme gelişim serpilmesinde ve ayakta tutulabilmesindeki en temel unsurlardan biri en temel özgürlük olduğunu. Özgürlüklerden bir olduğunu düşündüğümüz basın özgürlüğünün ciddi bir tehlikede olması. Şimdi bu pek de medyada üstünde durulan bir konuda değil. Tabii pek çok başka olay da bunu gölgelemekte ama işte biraz önce saydığınız Aslında... isimler çeşitli gazete medya organlarında çalışan insanların Adeta. Yani sistematik demeye tabii dilimiz varmaz. Yani gerek de yok böyle bir şey düşünmeye ama şu sayılarının da artmakta olduğu ve ciddi bir tehlikeli duruma doğru gitmekte olduğu söylenebilir herhalde. Yani bu kısıtlama aslında sadece gazetecilere yönelik değil. Dolaylı olarak bu meseleyi bilmek ihtiyacı hisseden e, okurlara ve genel olarak kamuoyuna bir sansür e, anlamına gelir. Yani kamuoyunun bir e, bilinmesini isteme yani bilmesini istemedikleri bir şeyler var. biz gazeteci olarak bilinmeyeni bilinmeyenin aktarıcılarıyız. Bunun üzerinden hayatımızı ve mesleğimizi sürdürüyoruz. Eğer bilineni aktarmaksa bu zaten habercilik değil. öbür yandan Türkiye'nin yani Türkiye'de herkesin hayatını etkileyen bir çatışmadan söz ediyoruz. Eğer bir ülke bu çatışmaların kaynağını araştırmaktan vazgeçiyorsa kamuoyunu devasa bir karanlıkla, devasa bir bilinmezlikle karşı karşıya bırakmak istiyor anlamına gelir. Türkiye'de Tamam, ben mesela çok hissettim Nitekim o bizim yazı yargılandıktan sonra daha baskın bir şekilde hissettim. Tamam yazmayalım ve hiç kimse bunu haber yapmasın. Evet. Bakalım ne olacak? Yani habercilik denen şey ben savunmamda da onu belirttim. Yani gazetecilik ilk etapta ticari faaliyetleri, çeşitli kültürleri ve toplulukları birbirinden Haberdar etmek üzere ortaya çıkmış. Ticari faaliyetler, fiyatlar vesaire. Sonraki dönemlerde yine bu temelde insanlar kendilerini güvende hissetmek için başka sosyal konuları bilmeye, merak etmeye başlamışlar. Biz bunun bir uzantısını yapıyoruz. İnsanlar merak ediyor. Benim oğlum askerde ne olacak? Yahut işte Güneydoğu'da göreve gidiyor bir aile. ne olup bittiğini merak ediyor. Aynı şekilde orada bulunan insanlar, çocuğu dağda olan insanlar ya da orada yaşayanlar ne olup biteceğini merak ediyor. Biz devasa parçacıkları bir araya getirip mantıklı bir öngörüde bulunmaya çalıştık. Yazının esas şeyi budur, özü budur. Bunun içinde nasıl ki Türkiye'nin Resmi açıklamaları varsa diplomatik faaliyetleri varsa bu yazının içinde örgütün açıklamaları da var örgütün e, gerek tehdit gerek şantaj gerek e, öngörüsü her neyse bütün bu unsurları da bir araya getirip Türkiye'de önümüzdeki dönemde çatışmalar artabilir diyoruz çünkü puzzle onu gösteriyor. ...tamamlandığında. Yazı Eylül 2009'da yayınlanmıştı değil mi? Evet, Eylül... yani son cümlesini aslında aktarmak e, e, Ekim, istiyorum. Ekim 2009. Mi? E, yani bilgilendirici kelimesinin... ...ne mana geldiğini bence özetliyor çünkü. Şöyle bitmiş yazı. MHP, CHP ve AKP'nin ortaklaşacağı bir çözüm yolunun... ...DTP'nin yalnızlaştırılması... ...yargı üzerinden milletvekillerinin... ...baskı altına alınarak seslerinin kısılmaya çalışılması... ...operasyonların hız kazanması şeklinde olması... ...yani yıllardır bildiğimiz devlet politikasının... ...tekrar önümüze konması kuvvetli muhtemel... ...diye bitirmişsin evet, yazıyı. 3 evet, evet. aşağı beş yukarı... Öyle ...buradayız galiba. Yazık ki. Zaten e, hakikaten... Şimdi ...biz gazeteciler... E, ...özellikle sahada çalışan gazeteciler... E, ...ben mesela... ...şunu çok iyi biliyorum... E, ...gidin Van'a, Yüksek Yuvaya... ...herhangi bir insanla konuşun... E, ...pek çoğumuzdan... ...daha fazla öngörülüdür... Ç ...çok daha... ne olup biteceğini kestirebilecek durumdadır. Çünkü hayatı zaten onun üzerine kurulu. 30 yıldır tekrar eden kendini tekrar eden bir çatışma kültürünün içinde yaşamış ve büyümüş insanlar. Dolayısıyla orada bir takım insanlarla görüştüğünüzde, Türkiye diplomasisini takip ettiğinizde yani sadece Dışişleri Bakanlığı'nın web sitesinde yapılan ikili, üçlü toplantıları bir araya getirdiğinizde e, ve örgütün açıklamalarına baktığınızda neyin nereye evrileceğini görmeniz çok kolay. Aksisi e, Aksi kafasını kuma gömmektir. Yani evet. tekrar ediyorum. Hı -hı. Hakikaten devlet bir kanun çıkartsın. Bu konuda gizlilik kararı alsın. Desin ki bu meselede haber yapılmayacak. Evet. Ki biz de bu, mes bu, bu, bu tür şeylerle uğraşmayalım. Tamam eyvallah. Eğer toplum buna varsa Toplum eğer bir mutabakata varıyorsa ben bu konuyu bilmek, hakikatleri öğrenmek istemiyorum diyorsa biz gazeteciler zaten geri çekiliriz. Yani bizim bir biz militan değiliz ki hayır illa toplumun istemediği gerçekleri şey yapacağız aktarı tamam biz de evimize çekilelim. Evet yani özellikle şey merak deyince demin mesela çok... Sayıda toplumun kesimini coğrafi olarak da her tarafından gelen ve çok her cins ve cinsiyete ve yaşa mensup insanların da çok hayatının önemli birer parçası olduğunu gösteren bir istatistikten e, de şey bahsediyordu. Sezgin Tanrıkulu Diyarbakır e, hı hı hı. Baros'u eski başkanı Neşe Düzer'le yaptığı söyleşide tam rakamları hatırlamıyorum ama Her yıl işte yüz bin kişi falan gibi insanın oraya o bölgelere Doğu ve Güneydoğu'ya e, asker olarak gönderildiğini ve bunun da 30 yıllık bir dönemde milyonlarca kişinin o bölgede ve fiili çatışmaları görerek yaşamak durumda kalmış olduğunu söylüyor. Böylesine büyük boyutlu çok geniş çaplı bir olayda da. Yayın yapılamayacaksa ne konuda yapılacağını merak ediyor insan doğrusu. Üstelik yani şimdi İsrail meselesi gündemde ama paralel bir biçimde 1 Haziran'da örgütün son verdiği işte ateşkes evet. gündemde. Yani örgüt şimdiye kadar ki eylemlerini misilleme olarak açıklıyordu ama bundan sonra her türlü hedefe yöneleceğini ilan etti. Bu Türkiye açısından çok önemli bir risk. ve eğer e, bence en az e, uluslararası e, politika kadar önemli ve tartışılmaya değer bir mevzu iç politikadaki bu hani, e, güncel meseleler bir yana dediğiniz gibi yani alttan da süren hem Kürtlere e, hem Kürt öğrencilere Kürt işçi ve işsizlere batıda e, ön, e, inanılmaz bir öfke var çünkü her türlü işte şehit cenazesi doğrudan o mahalledeki kağıt toplayıcıyla özdeşleştiriliyor ya da Kürt öğrenciyle özdeşleştiriliyor. Çok enteresan. Muğla'daki olay için bu Şerzan Kurt'un öldürüldüğü olay evet. için biz oradaki öğrencilerle söyleşiler yaptık. İlk taciz Maruz kalan öğrenci şöyle diyordu Bize Kürtleri denize dökeceğiz diye bağırıyorlardı Şimdi bu artık hani nasıl bir aşamada olduğumuzun delili Aynı şekilde Sabah gazetesinden Müjgan Halis gidip o öğrencilerle görüşmüş Ve Muğla'daki Ülke Ocakları Başkanı ile de görüşmüş Ülke Ocakları Başkanı bir öğrencinin ölümü için şunu söylüyor Bir teröristin ölümü için ağlayıp sızlayacak halim yok. Yani bu hani Kürt terörist e, özdeşiminin ne boyutlara ulaştığını ve giderek ne kadar meşru bir alan bulmaya başladığını gösteriyor. Türkiye eğer e, yani Türkiye için bir bölünmeden söz ediyorsak zaten bölünme budur. Toprak iki parçaya bölünmez zaten. E, toplumlar ikiye bölünür. Şimdi bu böyle bir bölünmüşlük söz konusuyken üstüne üstlük bir de tekrar artı, artması muhtemel çatışmalar gündemdeyken bizim kafamızı kuma gömmeye hakkımız yok. Bunu evet. tartışmak zorundayız. Çok çok kritik bir noktaya geldiğimiz konusunda hem burada Ali Gua ve ben hem de pek çok gelen telefonla ya da gelen Hı -hı. konuklarımızla da konuştuğumuz şey. çok kuvvetli bir gerilimin bastırmakta olduğu ve şiddetli bir barış ihtiyacı hatta programcılarımızın birçoğunun da inisiyatifiyle bir küçük barış programı bile koyduk şimdi saat 11'den sonra spontane başlatma yani kendiliğinden böyle bir şey ihtiyacı evet. var toplumda. Tabii bu bugün işte Barzani Türkiye'ye geliyor. Yani aslında Türkiye bir yandan bu çatışma ve hani operasyon sürecini daha, daha katmerli bir şekilde boyutlandırmak istiyor. İran'la zaten bu konuda belli bir ittifak sağlanmış durumda. Keza Amerika ile mesela işte Express'in bu önümüzdeki sayısında olacak <gülüyor> Selahattin Demirtaş BDP Başkanı. bir heyetle Amerika'yı gidiyor ve aslında Amerika'nın da Türkiye'nin operasyon politikasının yanında olduğunu bir şekilde ima ediyor. Dolayısıyla Amerika, İran ve Türkiye üçgeninde eğer Barzani de bu şeye ittifaka katılırsa muhtemelen çok daha geniş kapsamlı sınır ötesi operasyonlar. ve dolayısıyla da ölümlerle e, bu meseleyi konuşmaya devam edeceğiz gibi görünüyor. Evet yani açılım başladığımız ve oldukça birden hükümetin de bu açılım diye adlandırılan girişimiyle umut verici bir başlangıçtı ama geldiğimiz nokta epey ne, nerede sizce? Ya, Aslında açılımın biz mesela, geldiği nokta açılımın e, tart eleştirilmesini insanlar kuru bir AKP karşıtlığı olarak değerlendiriyordu. Bu da mümkün. Yani AKP'nin olumlu adımlarına karşı olumlu adımlarına da karşı çıkacak kadar sert bir kabuk teşkil eden bir kesim olabilir. Fakat hakikaten çok açık söylüyorum o dönemde yani açılım sözünün edildiği dönemde ben bölgede dolaşıyordum öyle bir havanın esamisi okunmuyordu Şimdi yani gerçek tekabül etmeyen politikaların nereye varacağı zaten belli yani AKP ya da işte hükümet yahut devlet açılım yani söylemde evet çok ileri şeyler söylendi açıklandı filan ama rahmetli Evrim Alataş da Konuştuğumuzda bir sefer şöyle demişti: Devlet için ısınan bizim için çoktan soğuyor. Yani devletin geldiği noktayı biz çoktan aşmış oluyoruz. Çünkü devlet her şeyi o kadar e, sulandırarak ve süzerek aktarıyor ki işte bakın e, kurslar, tü, Kürtçe televizyon yani 10 tane Kürtçe televizyon kurulduktan sonra TRT şeşi kuruyorsunuz filan. Yani açılım hakikaten çok önemli bir dönemeç şansı yaratmıştı Türkiye açısından. Fakat dediğim gibi yani günlük politikalara oy kaygısına şey yapıldı, feda edildi. Yani Kürtler, bu işte habur Sürecinde ben mesela Habur'u izlediğimde çok çok pozitif bir rüzgar görmüştüm. İlk defa Habur'da bu kadar yani Kürtleri sadece barış için ve sadece olumlu bakışlarla meydanlara indiklerini görmüştüm. Bunu tekrar yakalamak zor. Nitekim dün işte tam daha buradan gelen örgüt militanlarından biri. Örgüt propagandası yapmaktan tutuklandı. Öyle mi? Evet. Hmm. E, Genç dal Halil evet, Genç dal galiba ben de Yani öyle bu şu demektir artık hani e, Habur kapısı kapanmış Kapandı, demektir. Evet açılımda e, Bu yani Türkiye e, örgüte rağmen bir e, barış e, projesi yürütüyor değil. Yani örgüt terör eylemleri yapıyor ama Türkiye yine de. Olumlu bir şeyler olması için Açılımın sürmesi için Çaba sarf ediyor denemez Zaten mantıksal bir sıkıntı yok muydu Baştan beri bir barıştan bahsediyorsak Bir savaş halinin öncelikle kabulü gerekiyor Bu durumda da kim kimle savaşıyor Kim kimle barışacak sorularına cevap verebiliyor olmamız Özne buluyor olmamız lazım ki evet, Yarınla ilgili zaten ciddi bir sıkıntı var gibi işte Yani Bundan iki hafta önce Sanırım anayasa görüşmeleri sırasında Sizin İstanbul Milletvekili Hakkı Sabahat Tuncel hı hı. mecliste bu ülkede savaş var dediği için neredeyse işte büyük olay, e, çıktı. Büyük olay çıktı, çıktı yani yani bundan sonra neler olabilir konusunda yani süreyi de bitirmiş duruyoruz ama bir cümleyle de bu, bu gidişi nasıl görüyorsunuz bundan sonra önünüzde kısa vadede olacak şeyleri valla bizim orada yaşlılar hep şey der umudumuz kışta Çünkü kış olunca eylemler biter. Herkes işte yerine çekilir. Benim umudum da kışta yani umarım tez zamanda karlar yağar ve hem operasyonlar hem eylemler azalır. Aksi takdirde yani baktığımda hem örgütün açıklamalarına hem de operasyon süreçlerine baktığımda pek de parlak bir... ...durumla karşı karşıya değiliz... ...1990'lara... ...benzer bir dönem... ...her an... E, tekrar edebilir... ...İrfan Ak'tan da... ...çok teşekkür ederiz... ...umarım ee... bundan dolayı ayrıca yargılanmayız... <gülüyor> <gülüyor> ...son bağlamayı da belki buradan yapmak <gülüyor> lazım... ...yani, yani yarın bunları yarın. konuşmuyor olmak... ...herhalde e, işe yaramayacak... Evet, aslında yani ...konuşmuyor olmak yaptığımız bir şey ...tam olarak böyle bir şeydi yani... Evet yani yarınki davada da beraat kararı çıkacağına dair umudumuzu da. Hemen Beşiktaş Adliyesi'nde evet. kaçıncı hangi mahkeme? 11. Ağır Ceza, Ceza Mahkemesi. 11. Saat, saat 9.30'da 9.30'da davanız var. Programcılarımızdandı Emer ve Erol de başarı. Çok teşekkürler. Dileriz çok teşekkür ederiz.